Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ali İmran Suresinin 64. Ayet-i Kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu 64. Ayet-i Kerime son 5 yıl içerisinde en çok konuşulan Ayet-i Kerime'dir. Aslında Türkçe'de şu anda kullanılan diyalog dediğimiz konu etrafında bize açıklık getiren bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize şöyle diyor. Söyleyin, kul, söyle, ya ehl-el ey kitap ehli, yani Yahudi ve Hristiyanlar muhatap burada. Ey insanlar dediğinde şu anda yaşayan 7 milyar kıyamete kadar gelecek her insan muhataptır. Ya beni Adem yine öyle. Bütün insanlara hitap ederken dünyamızın yarısı değil de yarısına yakın bir nüfusa sahip olan veya üçte bir nüfusa sahip olan Yahudi ve Hristiyanlara şöyle dememiz istiyor Rabbim. Tealev, gelin, geliniz diye bağırıyoruz. Nereye ilah kelimetin sevain beynena ve beynek. Sizinle bizim aramızda ortak müşterek bir kelimeye geliniz. O da neymiş? En la de illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayalım. Ortak kelimemiz bu olsun. Vela nüşrike bihi şeyen. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Vela yettehide bazına bazın erbaben min dunillah. Allah'ın dışında biz birbirimizi Rab edinmeyelim. De onlara. Diyalogun özü bu. Çağrının özü bu. Allah'tan başkasına pulluk yapmayalım. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. Birbirimize rablık taslamayalım. Rablık taslama ne? Veya kulluk ne? Bunu da yine bir başka ayet kerimesinde Rabb'im. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar, Yahudi ve Hristiyanlar, hahamlarını ve papazlarını kendilerine Rab edindiler. Allah'ın dışında Rab edindiler, diyor Rabbimiz. Yeni Hristiyanlıktan İslam'a dönmüş olan Adi bin Hatem, radıyallahu anh, sevgili peygamberimize diyor ki, Ya Resulallah, ben Hristiyanken Müslüman oldum. Ama Hristiyanlıkta biz papazlarımızı Rab kabul etmeyiz. Ayet ise böyle diyor. Bunu açıklar mısın? Sevgili Peygamberimiz soruyor. Peki diyor. Halal olan bir şeyi papazınız haram kılsa kabul eder misiniz? Ederiz diyor. Haram olan bir şeyi helal etse kabul eder misiniz? Ederiz. İşte Rab kabul etmek budur diyor. Ne güzel tarih değil mi? Şu anda Kur'an'ın haram kıldığı her şey Avrupa kriterleri, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre helaldir. Rabbimin yasakladığı her şey kanunla koruma altına alınmıştır. Rabbimin helal kıldıklarından bir çoğunu da yasaklamışlardır. Bu ne demektir? Bu Allah'a kafa tutmak demektir. Bu kendilerine, inananlara kendilerini put gibi onların önüne sunup, bu kriterleri aşamazsınız, aşarsanız haddinizi bildiririz demektir. Biz her gün namazımızda, Biz ancak sana kulluk yaparız, diyoruz. Ve La ilahe illallah derken, Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur diyerek, bütün insanlığın özgürleşmesini istiyoruz. Kimse diğerinin üstünde onun hayatını düzenleyecek emirler veya yasaklar koyma yetkisine sahip değildir. Allah ve Resulünün dediği olur. Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına aykırı olmamak kaydıyla... İnsanlığın menfaatine, maslahatına uygun olan emir ve yasaklar da geçerli olur. Fein tevellev. Eğer onlar yüz çevirirlerse, biz çağırdık, gelin Allah'tan başkasına kul olmayalım. Kuralı Allah koysun. Kriterleri o belirlemiş, ona uyalım. Ona hiçbir kimseyi ortak koşmayalım. Hepimiz 7 milyar aynı seviyedeyiz. Birimiz diğerinin üzerine omuzlarına beynini ezerek onun hayatını yönlendirmeye kalkmasın. Kendi nabzına hakim olamayan milletin nabzını tutmaya kalkmasın. Dedik. Buna rağmen onlar fein tevellav eğer yüz çevirirlerse fequlu şöyle deyin şehdû benne müslim şahid olun biz müslümanız deyim onlara biz müslümanız bağırımızı gere gere bunu da iftihar ederek biz müslümanız diyeceğiz şu cuyuz bu cuyuz demeyeceğiz bir başka ayet-i kerimede Veman ahsen gawlan minman daa ila Allah ve amil salihan ve قال إنني من المسلمين. İnsanları Allah'ın dinine davet eden ve güzel işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlüsü var mı? Yok diyor Rabbim. Yok öyle biri. Biz Müslümanız diyeceğiz. Ya ehli kitab, li ma tuhacun fi ibrahima e ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min ba'dihi afala taqilun. Ey ehli kitap, siz İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Niçin birbirinizle çekişiyorsunuz? Tevrat da İncil İbrahim'den sonra nazil oldu. Yahu buna aklınız varmıyor mu? Sizin deyiniz. Biz böyle diyoruz. İbrahim aleyhissalatu vesselam Müslüman idi. Allah'ın peygamberlerinden biri idi. Musa aleyhisselam da öyle. İsa aleyhisselam da öyle. Muhammed aleyhisselam da öyle. Yok İbrahim Yahudi miydi, Hristiyan mıydı? Yok, i̇kisi de Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gönderildiler. Ha entüm ula'i hacecetum fima lekum bihi ilmun Rabbim diyor ki, haydin. Bilginiz olduğu bir konuda tartışın. Ama felemetu hadruna fi ma leyseleküm bihi ilm. Bilginiz olmayan konuda niye tartışıyorsunuz? Vallahu yalemu ve entum la Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. El-Kitab'a söylüyor ama aynı zamanda bize söylüyor bilmediğiniz konularda kimseyle tartışmayın. Ha, o konuda bilgi edinin. Araştırın ama tartışmayın. Sağlam bir bilginiz yok, bu böyledir diye lafı uzatmayın. Mâ kâne İbrahim'ü Yehûdiyen ve lâ İbrahim Yahudi. De değildi, Hristiyan da değildi. Ve lakin kâne hanifen müslimen. Ancak hiçbir puta meyletmemiş bir Müslüman idi. Ve mâ kâne minel müşrikin. O müşriklerden olmadı. Hiç olmadı. O müşriklerden hiç olmadı. İbrahim aleyhissalâtu vesselam. İbrahim'in yolunda gitmek mi istiyorsunuz? Buyurun. Allah'tan başkasının kriterlerine uymayacaksınız. Allah'tan başkasını Allah'ın önüne geçirme tarafına gitmeyeceksiniz. İbrahim'de yarış var. İbrahim Aleyhisselam'da. Ama Rabbim diyor ki, inne evlen nasibi İbrahim'e lellezî nettebeûhû ve hâzen nebî. İbrahim'e layık olan, İbrahim'e yakın olan kimdir biliyor musunuz diyor Rabbim? O İbrahim'e uyan kimse İbrahim'e o daha yakındır, o İbrahim'e daha yakışır. Daha bir de şu peygamber, yani peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şu peygamber yani Muhammed aleyhissalatü vesselam, İbrahim'e daha yakındır. İbrahim'e uyanlar ona daha layıktırlar ve daha yakındırlar. Velidîne âmenû iman edenler İbrahim'e daha layık ve yakındırlar. Vallahu veliyül mü'minin Allah müminlerin velisidir." diyor Allah celle celaluhu. Ve de taifetun min ehli kitabi lev yudillunakum ve ma yudilluna illa anfusahum ve ma yesurun Ehli kitap sizin İslam dininden sapmanızı canı gönülden istiyor. Ehli kitaptan bir grup bunu çok istiyor. Ama onlar kendilerini sapıtırlar da bunun farkına varamazlar diyor. Muhterem seyirciler, son 200 yıllık tarihimizi gözden geçirdiğimizde bizim İslam'dan uzaklaşmamız için adamların neler yaptığını, ne kadar dolar, mark, şimdi avro harcadıklarını hayal edemeyiz. 100 milyar değil, trilyonu aşkın paralar harcadılar 200 yıllık zaman içerisinde. Ne oldu? Gerçi bizi parçaladılar, kader öyleymiş ama Müslümanlıktan bizi ayıramadılar. Hatta son günlerde yaptıkları çalışmalar Müslümanların biraz daha İslam'a bağlanmasına İslam'a biraz daha sarılmasına sebep oluyor. Bir, bu haftanın haberleri, bugünlerin haberleri diyelim, Avrupa'nın birçok devletinde kiliseler satılığa çıktı. İş yeri olarak kullanılacak veya Müslümanlar satın alıyor, şey, Avrupa'nın başkentlerinde en önemli kiliseleri satın alıyorlar, mescide çeviriyorlar. Rabbim de diyor ki onlar sizi dinden uzaklaştırmak istiyorlar ama bu arada kendileri uzaklaşıyor da farkına varmıyorlar. Diyor Allah celle celaluhu. Ya ehler kitab, lime tekfuruna bi ayatillahi ve entum teşhedun. Ya bu göz göre göre bildiğiniz halde siz Allah'ın ayetlerini niçin Gizleme tarafına gidersiniz. inkar tarafına gidersiniz. Ya ehlel kitap, lime telbisüynel hakka bil batılı ve tektümünel hakka ve entüm talemun. Ey ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, bile bile hakkı neden gizlersiniz? Hak ile batılı birbirine niye karıştırırsınız? Öyle ya. İncil'in ve Tevrat'ın içerisinde gerçekten Allah kelamı olan cümleler de var. Zaman içerisinde kralların ve de papazların soktuğu kelimeler de var. Biri birinden ayrılmaz hale gelivermiş. Kur'an'a iman ediverseler Kur'an mihengiyle onun içindekiler de ayıklanabilir. Niye bu tarafa gitmiyorsunuz? Hakkı gizlemeye, Hak ile batılı birbirine karıştırmaya devam ediyorsunuz. Bunu ehli kitaba söylerken, Rabbim bizi de uyarıyor. Siz de Kur'an'ın gerçeklerini olduğu gibi insanlara anlatınız, gizlemeyiniz, bir. İki, birilerinin hoşuna gitsin diye sakın, batılın içerisinde ambalaj yaparak satma tarafına ahireti satıp dünyayı alma tarafına gitmeyiniz bu ve alet daha ife tümmin ehhlil kitai amin millediğiünnziil alellediği am amenü ve cehenne hari ve Furu ak rahulım yacunu Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma planlarından birisi şöyle. Ehli Kitap'tan bir grup diyor ki, Gündüzün bir vaktinde Müslümanlara, iman edilenlere indirilene yani Kur'an'a iman edin, iman etmiş gibi görünüm Akşama doğru tekrar gavurluğunuza dönün. Böylelikle Ola ki onları da İslam'dan döndürürsünüz. Günümüzde bu nasıl olur? Adam gavurluğunu anlatacak ya. Televizyonda görüyorsunuz bunu. Gavurluğunu sunacak size. Ben gavurum kelimesini kullanmıyor zaten de. O çok ağır bir kelime olduğu için kullanmıyor. Bir zamanlar ben de Kur'an okuduydum. Valla okudum da yani hoşuma gitmedi okuma diyala yalan yalan yalan burada da aynısı ehli kitabın taktiği müslüman görünün sonra da ya beğenmedim ben İslam'ı deyin ki size hayran olan müslümanlar sizinle beraber onlar da İslam'dan çıksınlar taktiğini uyguluyorlar ve la itmeenu illa limen tabi'a dinakum. Dininize tabi olandan başkasına güvenmeyin, inanmayın. Kul innel huda huda Allah. De yol Allah'ın yoludur. En yu ta'a hadu misle ma utitum ev hactukum inda rabbikum. Rabbinizler size Rabbiniz tarafından size verilenlerin sizin aleyhinize delil olarak getirmemeleri için sizden olmayanlara güvenmeyin diyorlar. Onlar yani Tevratla, İncille ilgili kendi sırlarınızla ilgili bir şey onlara söylemeyin ancak sizin dininizden olanlara güvenin müslümanlara güvenmeyin onlara açılmayın onlara müslüman görünün ama sonra biz beğenmedik yavur olduk deyin onları da müslümanlıktan uzaklaştırmaya çalışın diyorlar kul innel fazla biyadillah yu'tihi men yasha vallahu wasiun alim Lütuf, kerem Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah her şeyi kuşatmıştır. Allah her şeyi bilmektedir. Gücüyle, ilmiyle, sanatıyla, rahmetiyle her şeyi kuşatmış Allah Celle Celaluhu. Her şeyi bilmektedir. 75. Ayet-i Kerime 73 yılında 1973 yılında Avrupa'ya gitmek ve orada bir müddet kalıp çalışmak istediğimde Avrupa'yı tanımak için yine Kur'an-ı Kerim okuyayım dedim ben. Çoğunluk Hristiyan olduğuna göre Hristiyan insan Kur'an'da nasıl tanıtılıyor? Bir bakayım dedim. Benim birçok ayet dikkatimi çekti ve bu 75. ayet-i kerime de dikkatimi çeken ayetlerdendir. Rabbim bize onları tanıtıyor. Ve <gülüyor> min ehli kitabim en inte menhubi gindar yu ve min hummen inte menhubi la yu etti hile illeha madum talehi gaima. Dalike bi annahum qalu leysa aleyna fil ummiyin esabil ve yaquluna ala allahi al kizb ve hum ya'lemun. ehl kitabın içerisinde öyle adamlar var ki sen ona emaneten bir ton altın, burada kıntar ton olarak değil de çok altın manasına gelir. Çok çok altını emanet olarak versen, bir gün emanetini almaya vardığında sana paranı iade eder. Ama yine onların içerisinde öylesi var ki, ona bir dinarı emanet olarak bıraksan, yani bir lirayı Türkçe diyelim, bir lira bıraksan, ayağını diretmeden alamazsın. Yani mahkemelik olmadan, onu zorunlu olarak vermesini sağlamadan alamazsın. Bu Neden bunu yapıyor bu? Yani bir lirayı bile emanet edilen bir lirayı bile vermemesi neden? Arapların bizim üzerimizde hiçbir hakkı yoktur. Onların amalını almak da çalmak da bize e, haktır. Mantığıyla hareket ederlermiş. Ve bile bile Allah'a yalan söylerler diyor Allah Celle Celaluhu. Arab'ın dilinde bir atasözü var. Evfa min semev el. Semev el'den daha vefalı der. Daha Peygamber Efendimiz, Peygamber olarak gönderilmeden önce, biraz önceydi. İmri Ul Kays diye dünyaca ünlü bir şair. Arab'ın ünlü şairi ama bütün batı dillerine, doğu dillerine şiirleri tercüme edilmiş bir adam. Kafir olarak vefat etmiş. İstanbul'a gelirken çok değerli kılıcını Şam diyarında saygın bir insana emanetin bırakmış. Hristiyan adam. Semevel el diye. Batılılar Samuel diyorlar. Arap Semevel el diyor. O İstanbul'a gelmiş. Heraklius'la görüşmüş İstanbul'da. Şam emiri o adını duyunca Samuel'e haber göndermiş. Kılıcı bana versin. O da bu emanettir. Veremem. Samuel'in oğlunu rehin almış kral. Şam kralı. Ya oğlun ya kılıç demiş. O da oğlunu feda etmiş. Kılıcı vermemiş. Oğlunu öldürmüş kral tabii. Kılıcı vermemiş ama Samuel şey geriye dönerken. Yolda ölmüş tabi İmru'l-Kays İstanbul'dan dönerken ölmüş. Kılıcı da alamamış ama Samuel o kılıcı İmru'l-Kays'in çocuklarına, varislerine ulaştırmayı başarmış. Onun için Evfamin Samuel veya Samuel diyelim batının diliyle bir adamın vefalılığı anlatılırken Samuel'den daha vefalı. Oğlunu feda ediyorsun emanete hıyanet etmemek için. E öyleleri de var diyor Rabbim. Bir ton altını, beş ton altını emanet bıraksan sana geriye iade edecek adam var. Bir liranı ayak diremeden alamayacağın adam da var diyor. Bela meni evfa Bi ahdihi vettaka inna Allah yuhibbul muttaqin Kim sözünü yerine getirir Allah'tan sakınırsa Allah muttakileri sever. Yani Rabbimin kurallarına göre hareket edeni Allah sever. İndirlediğini yaşarlarun bi ahdillahi ve imanihim temenen galilen Allah'a olan sözlerini ve yeminlerini para karşılığında, az para karşılığında satanlar için ahirette hiçbir nasip pay yoktur. Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, kıyamet gününde onların yüzüne bakmaz. Onları velâ yüzekkihim, onları temize çıkarmaz. Ve lehum azâbin elîm, onlar için çok acıklı azap vardır diyor Rabbim. Ve inne minhum leferiqan yalbuuna ensena ta'un bil kitabi tahsabuhum minal kitabi ve ma huwa minal kitab ve yaquuluuna huwa min 'indillah ve ma huwa min 'indillah ve yaquuluuna 'alallahi kedebe ve hum ehli kitaptan bir grup var ki kitabın üzerinde dillerini eğip güverler. söyledikleri sözlerin kitaptan zannedilmesi için yaparlar Halbuki o söyledikleri kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler ama Allah katından değildir. Bile bile Allah'a yalan isnadında bulunurlar diyor. Şimdi bu günümüzde Müslümanlar arasında da türedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan anladığını beğenmeyen, sahabenin Kur'an'dan anladığını beğenmeyen, tabiinin anladığını da beğenmeyen, kendi görüşünü Kur'an'a tasdik ettirerek basın yoluyla insanlara sunan Kur'an ve İslam budur diyen bir türediler piyasada bol miktarda dolaşmaktadır. Siz Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamaya dikkat ediniz. Ma kana li beşerin en yüttiye Allahu el Kitabı ve el Hukme ve el Nubuva, sırma yuqul li nass, yu kunu ebeden li min doni Allahi, welakun yu kunu rabaniyina, bima kuntum teginmon el Kitabı ve bima kuntum tederusun. Allah'ın kendisine kitap verdiği, hüküm verdiği ve peygamberlik verdiği hiçbir insan diğer insanlara Allah'ı bırakın bana kul cool olun demesi yakışmaz. Hiçbir peygamber bunu söylemedi diyor. Ancak siz Rabb'a bağlanın, Rabb'inize bağlanın. O, o ki size kitabı öğretiyor ve siz o kitaptan ders alıyorsunuz. Yani siz Rabbani'siniz, insana tapınan biri değilsiniz. Bütün peygamberlerin yaptığı da budur. İnsan Rabbine kulluk yapar, kula kul olmaz. Bir göz açıp kapayıncaya kadar kula kul olmayı Allah bize nasip eylemesin, imanla bu dünyadan gitmeyi Peygamberimizin civarında bütün sevdiklerimizle beraber olmayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.